Programımızın eski dinleyicileri ve sonradan aramıza katılıp da Açık Radyo web sitesinden geçmiş yayınların podcastlerini indirip dinleyenleriniz hatırlayacaklardır. Fi tarihinde Listerin isimli ağız çalkalama ve temizleme suyu ile ilgili bir yayın yapmış. Bu ürünün ticari hayatının başlangıcında yer temizleyicisi, dezenfektan falan gibi maksatlarla kullanılıp daha sonra ağız temizleme suyuna dönüştüğünden bahsetmiştik. Hatta demiştik ki ağız kokusu anlamına gelen halitosis kelimesi dahi bu şirketin ürününü pazarlamak için yarattığı bir kavramdır. Ancak bugün artık tanım yerine oturmuştur ve herkes tarafından kullanılmaktadır. Ağız kokusu aslında dünya üzerinde çok büyük bir sorun. Bir kere sosyal bir problem zira ağzınız kokuyorsa bunu hemen karşınızdakinin yüzünü istemsiz olarak buruşturmasından anlarsınız ve dünya başınıza yıkılır. Sosyal bir problem olmanın ötesinde ağız kokusu aynı zamanda sizde mevcut bir sağlık sorununa da işaret edebilir ve sanırım bu nedenle insanların dişçiye gitme sebepleri arasında... Ağız kokusu şikayeti 3. sıraya alıyor. Her ne kadar çok farklı sebepleri olabiliyorsa da ağız kokusunun %85-%90 oranında en büyük sebebi gene ağzımızın içinden kaynaklanıyor. Ağzımız daha az oksijen alıyor zira genelde kapalı hatta geceleri uyurken hem kapalı hem de hareketsiz duruyor. Bu da başta sabah uyanır uyanması hissedilen o rahatsız edici koku olmak üzere ağız kokusunun en genel sebebini oluşturuyor. Ağız kokusunun ağız içindeki en büyük sebebi ise dilimiz. Dilimizdeki bakteriler kötü kokulu bileşimler ve yağ asitleri oluşturarak bu soruna sebep oluyorlar. Hani demiştik ya kokunun sebebi %85-90 ağzın kendisinden kaynaklanır diye. Bu %85-90'ın gene %90 kadarı da dil üzerinde oluşuyor. Dilimizin gırtlağa yakın kısmı en az ulaşılabilir bölgesi ve bu bölgede de doğal olarak pek çok bakteri yaşıyor. Yapısı gereği dilin en az rahatsız edilen bu bölgesindeki bakterilerde kendilerini pek rahatsız eden olmadığından keyifleri yerinde bir hayatı sürdürerek fosur fosur kokmaya devam ediyorlar. Dilin bu bölümün ismeten daha kuru, diş fırçalarken pek dokunmadığımız bir alan ve yiyecek artıkları, ölü hücreler, hatta genzimizden akan sıvılar bu nedenle bu bölgede birikebiliyorlar. Havasız ortamda yaşayan yani anaerobik bakteriler için mükemmel bir fırsat elbette bu ilgisizlik durumu. Burada neredeyse bir katman oluşturacak şekilde birikiyorlar hatta bazılarının yaşamları sonlansa bile Ölü varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ağzımızın bu doğal ancak hoş olmayan misafirleri orada sağa sola koşup durmuyorlar elbette ama başka bir şey yapıyorlar. Bulundukları ortama kendilerini belli eden uçucu bileşimler salıyorlar. Bu uçucu ve dolayısıyla büyük bölümü kokulu olan maddelerse çürük yumurta kokan ve sülfür bileşimleri dediğimiz hidrojen sülfit, merkaptan alil alilmetil sülfit ve dimetil sülfitten oluşabildiği gibi indol veya skatoldan da oluşabiliyor. Bu saydığım maddeler aslında yabancı olmadığımız maddeler ve günlük hayat içinde başka başka yerlerde de bu muhteremlerin kokularıyla karşılaşıyoruz. Mesela metilmer merkaptanı kokusuz olan yanıcı gazların uyarı amacıyla kokulandırılması sırasında kullanıyoruz. Yani o bizi gaz kaçağı konusunda uyaran kokuyu aslında ağzımızın içinde de üretebiliyoruz. Keza indol dediğimiz çürük et ve dışkının da karakteristiği olan koku molekülüne başta yasemin olmak üzere beyaz çiçeklerin pek çoğunun moleküler yapısı içinde rastlayabiliyoruz. Şunu bilelim ki ortalama olarak ağzımızın içinde 600 değişik tip bakteri yaşıyor. Bunların bir kısmını alıp laboratuvarda inkübe etsek çok yüksek seviyede koku yoğunlukları hem de hoş olmayan koku yoğunluklarına şahit olabiliyoruz. Bunun sebebi dil ve ağzımızın başka bölgelerindeki proteinlerin bağımsız amino asitlere ayrışması daha sonra da bu amino asitlerinde parçalanarak o kokulu gazlara yol açması. Örneğin sistein ve metinyonin parçalanarak az önce saydıklarımdan hidrojen sülfit ve metil merkaptanı ortama salabiliyorlar. O veya bu dilimiz üzerindeki kokulu neşriyatın kaynağını ortadan kaldırmadığımız sürece istediğimiz kadar diş fırçalayalım veya ağız çalkalayalım. Kokuldan sadece geçici bir süre için kurtulabiliyoruz. Çünkü o kokunun varlık sebepleri orada bulunmaya devam ediyorlar. En kolay önlem ne bunun için? Basit dişlerimizi fırçalarken fırçamızın darbelerinden dilimizin de nasibini almasını sağlamak. Öyle çok da midemizi kaldıracak kadar değil ama hafif hafif her diş fırçalamada dilimizin uzanabildiğimiz kadar gerisini de 3-5 fırçalasak bu istenmeyen misafirlere kapıyı göstermiş olabiliyoruz. Aslında ağzımızın nasıl ve bu kokunun ne kadar yoğun olduğu yediğimizle de ilgili yani et balık peynir sarımsak soğan falan yiyen birisiyle bu gıdaları tüketmeyen birisinin ağız kokusu elbette birbirinin aynı değil tütün mamulleri kullananları saymıyorum çünkü o tamamen farklı ve dışsal bir olay. Genellikle geçici bir durum ağız kokusu ve diş fırçaladıktan veya ağzımızı çalkaladıktan sonra bu kokudan kurtulabiliyoruz. Ancak gene de hep geçici olamayabiliyor ve bu nedenle de toplumun %25'i de kalıcı kokulardan şikayetçi. Peridontel rahatsızlıkların diş eti problemlerinde ağız kokusuna yol açtığı biliniyor. Diş etinin hemen altına saklanan yiyecek artıkları burada da aynı dil üzerinde bakterilerin oluşması gibi oluşumlar içine girip gazlarını ağzımıza koyuveriyorlar. Diş eti temizlenmesi, diş taşlarının dişçimiz tarafından alınması ağız kokusunun fark edilir ölçüde azalmasına sebep oluyor. Ağızdan biraz uzaklaşalım şimdi ama fazla da öteye gitmeyelim gene de. Ağzımızdan geldiğini sanıp aslında burnumuzdan gelen kokular da var aynı başlık içine dahil edilen. Genelde sinüs problemlerinden kaynaklanan bu koku ağız kokusundan biraz farklı bir kokusal profil çiziyor. Ancak salındığı bölümde, bu yakın olduğu için biz onu ağız kokusuyla karıştırabiliyoruz. Gene ağız dışında oluşan ancak ağızdan salınan bir başka kötü koku sebebi ise bademciklerimizin kokusu. Toplumun %7'si bademcikler üzerindeki minik kireçsi diyebileceğimiz oluşumların ağzımıza saldığı koku nedeniyle ağız kokusu derdinden muzdarif. Bir başka ilginç neden daha söyleyeyim hemen midemizle yemek borumuz arasında kardiya denilen bir valf veya kapakçık var. Bir nevi fıtık olarak adlandırabileceğimiz bir sorun nedeniyle bu kapakçık her zaman tam kapanamıyor ve yemek borusuna asitlerin girmesine sebep oluyorlar. Bu asitlerin saldığı gazlar da yemek borumuzdan ağzımıza kadar ters akımına gelerek oradan sevgili sosyal ortamımıza ağız kokusu olarak yayılıyorlar ve Bizi rahatsız edebiliyorlar Yemek borusu aslında kapalı ve muhkem diyebileceğimiz bir tüp Bu nedenle midemizdeki kokulu oluşumların hafif geğirmeler dışında sürekli olarak ağzımıza aktarılması normal koşullarda olası değil Ancak midede fıtık, fistül veya reflü gibi bir sorun olursa bu sürekli tersine akış gerçekleşebiliyor Ve bu yolla oluşan ağız kokusu da aslında bu nedenden dolayı bir sebep değil bir sonuç Dolayısıyla sebebi ilişkin ciddi bir muayeneyi gerektiriyor. Gerçi böyle bir reflü veya mide fıtığı sorunumuz varsa tek hissettiğimiz rahatsızlık ağız kokusu olmanın ötesine geçiyor. Yani ağız kokusu ağız dışında kaynaklanan rahatsızlıklarında bir göstergesi aynı zamanda ancak tek göstergesi değil. Gene de böyle bir uyarı duyduğumuz anda yani ağız kokumuzu hissettiğimiz anda geleneksel önlemleri alıp dişleri ve dilin arkasını fırçalamak, birkaç gün beslenme rejimine dikkat ederek kokuyu kontrol etmek gibi yöntemlerle sonuca bir bakmak ve eğer sorun hala devam ediyorsa bu istenmeyen kokunun başka olası ve daha ciddi sebeplerinin tespiti için doktora görünmekte fayda var. Tabii bu bahsettiklerimin hepsi ağız kokusunun varlığı halinde geçerli olan şeyler. E ya ağız kokusu aslında yoksa ve biz var zannediyorsak, Tabii ki bu da mümkün ve bu durumda ağız kokusu yanılsaması veya halitofobia deniyor. Yani ağızda aslında rahatsız edici bir koku da yok ancak kişi sürekli ve abartılı olarak ağzının koktuğunu sanıyor ve kendini kahrediyor. Bu ebete psikolojik bir sorun. Olmaz öyle şey demeyin çünkü toplumun %1'i gibi azımsanamayacak bir kesimi de bu olumsuz sanrıda muzdarip. Küçük bir not bu kendinde olmayan kokuyu var sanmak durumu sadece ağız kokusu için geçerli değil. Vücut kokularının geneliyle ilgili bir durum. Bu talihsiz durum tıbbi literatüre de girmiş vaziyette ve bu duruma kokusal referans sendromu veya İngilizcesiyle olfactory reference sindrom deniliyor. Psikiyatrik bir sendrom bu ve bu bu sahip sahibi olan hasta sadece kendi kokusundan rahatsız olmakla kalmayıp başkalarının kendine yönelik davranışlarında gözlemlediği olumsuzlukları da yaydığını varsaydığı kötü kokuya yoruyor. Sonuçta sürekli olarak kafayı bu konuya takıyor ve bu da elbette hastanın yaşam kalitesini düşüren bir etmen oluyor. Varsayını bırakıp gerçekte olana gelelim tekrar. Kokulara adapte olduğumuz ve alıştığımız bir gerçek. Doğal ortamımızdaki yavaş değişimleri bu nedenle fark etmekte zorlanabiliyoruz. Buna aslında aklimatizasyon da deniyor. Adına ne denirse densin benim söylemek istediğim şu yavaş yavaş oluşmuş bir ağız kokusu problemimiz varsa biz bunu fark etmiyor olabiliriz. Bunu test etmenin iki basit yolu var. Biri güvendiğimiz ve bizden rahatsız olmayacak kadar yakın ve dürüst birisine gidip ohlamak ve yorumunu almak. Bunu yani başkasını rahatsız etme olasılığını pek sempatik bulmuyorsanız atılabilir plastik bir kahve kaşığını dilinize doğru sokup dilinizin dip üst yüzeyini hafifçe kazımayı ve sonra kaşığın üzerinde kurumakta olan kalıntıyı koklamayı ve değerlendirme yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın ki yediklerinize bağlı olarak ağız kokunuzun yoğunluğu günün belli dirimlerinde farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle gün içinde birkaç örnekleme yaparak kanaat oluşturmakta fayda var. Tabi bunlar ağız kokunuzun kendi kendinize saptamanız için geçerli olabilecek yöntemler. Eğer kokuyu saptadıysanız veya saptamadıysanız ancak şüphelenmeye devam ediyorsanız, bu durumda süreklilik arz ediyorsa ağız kokusunun sağlık dışında başka sebeplerden de olabileceğini aklınızdan çıkarmadan bir doktora görünmenizde fayda var. Diyelim ki hiç bu kadar takıntılı biri değilsiniz. Ağzınızın koktuğunu hayal meyal fark ettiniz veya gene diyelim ki Nefesinizin kokusunu başkasının da hissedebileceği kadar yakın bir sosyal ilişkide bulunmak üzeresiniz mucuk mucuk diye. Ne yaparsınız? Geçici çözüm olduğunu bile bile atarsınız ağzınıza bir çiklet olur biter. Değil mi? Bir dakika acaba sakız mı deseydim çiklet yerine? E ne fark var ki acaba aralarında çikletle sakızın? Efendim kısa bir müzik arasından sonra bu konuya bakalım müsaadeniz olursa. Loni Donegan'dan dinliyoruz. Does your chewing gum lose its flavor? Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Lonnie Donegan'dan dinledik. Dazio chewing gum lose its flavor? Arkeologlar Finlandiya'nın Yiliili bölgesinde 5000 yıl öncesinden kalma bazı kafa taslarının dişlerinde sakızımsı kalıntılar bulmuşlar. Bunlar sakız ağacı kalıntıları değil ben kolay anlaşılsın diye sakız dedim. Bulunanlar aslında huş ağacı kabuğunun reçinesi. Reçine meçine çiğneniyor mu sen ona bak. Yani sözün özü haşmetli büyük büyük büyük babalarımız ve analarımız da cak, cak çikle çiğnemekten geri kalmazlarmış mer. Hemen lüzumsuz bir bilgi sokuvereyim araya. Huş ağacının İngilizcesi Birch Tree. İzlandacası ne olabilir diye bir soru gelebilir aklınıza. Hemen onu da söyleyeyim. İzlanda dilinde huş ağacına Björk deniyor. Bu lüzumsuz bilgi kırıntısıyla beraber böylece garip ama büyüleyici sesli biraz da agresif hanım şarkıcının isminin de anlamını öğrenmiş oluyoruz. Ve sakız konumuza geri dönüyoruz. Finlandiya'da yaşayan büyük büyük büyük babalarımız ve analarımızdan gayrı... Azteklerde, sapodilla ağacından çıkan yapışkan bir maddeyi çiğnenebilir bir hamur haline getirirlermiş. Özellikle Aztek kadınları çiğnermiş bu hamuru ki nefeslerinin kokusu değişsin. Sakız demiştim ilk bölümde. Sakız aslında bir ağaç biliyorsunuz ve bu ağacında nefis aromatik bir reçinesi var. Hepiniz zaten sakız kokusunu bildiğiniz için boşuna tarifiyle nefes tüketmeyeyim diyorum. Ancak reçine dedimse kıvamlı sanmayın. Oldukça akışkan bir sıvı bu ağacın reçinesi. Fakat bu akışkan sıvı reçine güneşte bırakılınca azıcık sertleşip kıvama geliyor. Bu kıvama gelmiş reçineyi ağzınıza atıp çiğnediğinizde ise gene yumuşuyor ancak rengi de opak ve bembeyaz bir hal alıyor bu arada. Peki Aztekler sapodilla ağacı reçinesini çiğinenlerde, bizim antik Yunanlılar boş mudurur Yok onlar da kendi coğrafyalarına tabiatın bir hediyesi olan bu sakız ağacının veya mastiğin veya mastikanın reçinesini çiğnerlermiş. Sadece Ege'deki adalarda değil, Arap topraklarında da bulunduğu söyleniyor. Mastik, Mastika veya Sakız Ağacı'nın hatta her üç dinin kitabında da mesela Kur'an'ın El-İmran Suresi'nde bahsi geçen ancak tam olarak hangi koordinatta olduğuna bir türlü karar verilemeyen Bakka Vadisi'nin karıştırmayalım. Lübnan'daki Beka vadisinden bahsetmiyorum. Bakka vadisinden bahsediyorum. Bu vadinin isminin İbranice gözyaşı anlamına gelen Bakka kelimesinden türediği ve bahsedilen bu gözyaşlarının da sakız ağacı çizildiğinde gövdesinden akan reçinesi olduğu söyleniyor. Ancak unutmayalım ki günlük ağacı ve mürde aynı yöntemle elde ediliyor. Bu iki kokulu reçine de gene Arap elleriyle özdeşleşmiş reçineler ve onlar da kendi ağaçlarının gözyaşları bir anlamda. Sakızın çiğnemesi Romalılarda da Özellikle çocukların çiğnemesiyle Popülerleşmiş bir adet Tedavi edici özellikleri nedeniyle Osmanlı döneminde de Padişahın canı çektiğinde bu kıymetli Ve baharlı reçineyi çiğneme imtiyazı var. Zaten reçinenin Esas kaynağı olan sakız adası Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası Olunca iyice yaygınlaşıyor Bu coğrafyada sakız kullanımı Illaki ki tabii tabi Hepimizin bildiği gibi o nefis kokusundan Dolayı mutfağa da giriyor sakız ve özellikle sütlü tatlıların dondurmanın rakının vesaire gıda maddesinin içinde bol bol yer buluyor kendisine yer değiştirelim Amerikan yerlerinde sakız ağacı yok ama ladin ağacı var yani kızılderilerde ladin ağacının reçinesini çiğniyorlar bu saydıklarımın hepsi binlerce yıla yayılmış adetler ve anlaşılan o ki tarih içinde ağzımız pek boş durmamış kim nerede yaşıyorsa çak çak çiğneyecek bir şey bulmuş kendine Türlü türlü reçine çiğnenerek hem ağız oyalanmış hem kaynağına göre tedavi edici gücüne inanılmış hem de nefese hoş bir koku verilmiş. İyi de biz şimdi bakkaldan marketten kendimize sakız alırken bu reçineleri mi satın alıyoruz? Eskiden öyleydi. Belki hala bazı bakkallarda o bal mumuyla beraber bir iki parça kuru sakız damlası parlak kağıda jelatinle sarılmış olarak satılıyordur ama ben pek ihtimal vermiyorum buna açıkçası. Yani artık pek yok böyle bir şey. Zira zaman içinde endüstrileşmeyle beraber çiğnenecek malzemenin de yapayı üretilmiş, tedavi etmesine inanılması falan geride kalarak içine katılan aroma katkısıyla pazarlanır hale gelmiş. Demem o ki gidip bir kızılderiliğe naneli sakız veya karpuzlu sakız falan deseniz muhtemelen toprağa gömdüğü savaş baltasını kafanıza geçirebilir. Ne saçmalıyorsun be muhterem sen diyerekten. İyi de sakız ne zaman ciklet olduğu anlatayım. Azteklerin ve özellikle Aztek kadınlarının sapodilla ağacının reçinesini bir hamur haline getirerek çiğnediklerinden bahsetmiştim. Ağaçtan elde edilen bu çiğnenebilir hamura Aztek dilinde çiğgül deniyor. Aynı zamanda kauçun yerine de ...kullanılabilen yani onu ikame edebilen bir malzeme bu çik ve esnek ama sağlam yapısından dolayı endüstriyel kullanımda sayısız avantajları var. Teksas'ta Amerikalılar tarafından yenilgiye uğratılan... Meksikalı General Antonio Lopez de Santa Anna isimli muhterem yenilginin ardından tabii ki ordudan alınıyor ve gidip New York'a yerleşiyor. Ta Aztec atalarından kalma bir gelenekle generalde bu sapodilla ağacının gövdesinden elde edilen şeklin tutkunu ve bol bol çiğniyor bu nesneyi. Bizim general bir gün mucit Thomas Adams tanışıyor ve ona bu çikli denen malzemeyi gösteriyor. Thomas Adams da Mugitia o aralar edinilmesi zor ve pahalı olan Kauçuk yerine başka bir şey geliştirmeye kafayı takmış durumda. Hemen generalin önerdiği malzemenin üzerine atlıyor ve beraber bir parti ithalat yapıyorlar Meksika'dan. Gelen elastik malzeme ile Thomas Adams kauçuk ile neler yapılıyorsa onları yapmaya çalışıyor. Maskeler, çizme, oyuncaklar falan üretiyor. Hatta kauçuğu ham madde olarak işleyen muhtelif sektörlerdeki fabrikalara mesela otomobil lastiği imal eden fabrikalara falan ham madde olarak pazarlamaya çalışıyor. Ancak ne yaparsa yapsın ticari başarısızlıkla sonuçlanıyor hamleleri ve başını ellerinin arasına alıp ulan ben ne ettim de bu işlere girdim diye düşünmeye başlıyor. Bu depresif anında hiç alışkanlığı olmamasına rağmen kendisini şikliyle tanıştıran General Antonio Lopez de Santa Ana'nın yaptığı gibi bir parça şikli ağzına atıp çiğnemeye başlıyor. Tabii hoşuna gidiyor muhteremin çakçak çak çene yormak ve hemen malzemeye ticari bir isim vererek yani tahmin edebileceğiniz gibi Çiklet ismini takarak pazarlamaya başlıyor. Daha önceki ticari denemelerindeki başarısızlık bu kez 1869 yılında tekrar etmiyor ve saporilla ağacı özütünün bu farklı kullanımı Birden şans kapılarını Thomas Adams'ın önünde ardına kadar açıyor. Yani bilinen ilk çiklet fabrikasını kurma şansına bu muhterem erişmiş oluyor. Biz de o isimlendirmeden mülhem çiğnenebilir lastiği aslında markanın ismi olan çiklet olarak adlandırıyoruz. Kağıt mendile serpak demek gibi bir durum yani. Ancak hemen belirteyim o çiklet tatlı falan değil. Ayrıca sadece ağacın kendisi gibi kokuyor çiğnendiğinde. Başkaca bir aroması yok. Saf çikletin bu başarısından sonra Mucit Adams'ın aklına yahu ben buna bir koku ekleyeyim daha cazip olsun fikri geliyor ve meyan kökü ilave ediyor çikli hamuruna. Blackjack olarak isimlendirilen bu ilk aromalı çiklet daha öncekiler gibi çubuk değil şerit halinde yani bugünkü örnekleri gibi satılan bir formda piyasaya sürülüyor. Bayağı da popüler oluyor ama bir sorunu var kokusu hemen uçuyor. Yani ağzına at iki çevir hop diye gidi veriyor o meyan kökü araması. Bu sorun 1880 yılına kadar çözülemiyor ta ki John Colgan isimli bir başka aklı evvel çikl hamuruna şeker ve mısır şurubu ilave etmeyi akıl edene kadar. İlave edilen bu iki katkı malzemesi şeker ve mısır şurubu çikletin aromasını sabitliyor ve çiğnenirken uzunca bir süre ağızda Hangi aroma ile kokulandırıldıysa o aroma kalmaya başlıyor. Bu muhteremin aroma tercihi de nane yönünde olduğundan ilk kokusu ağızda kalabilen çiklet de naneli çiklet olarak tarihe geçiyor. Bugün için bile en çok kullanılan aroma hala nane aroması ancak meyve aromaları da nane ile yarışır hale gelmek üzereler. Hemen belirteyim bizde olmamasına rağmen çiklet diyarı Amerika'da tarçın aromaları çiklette çok fazla başta ve nefis kokuyor. Evet ben size çiklet isminin nereden geldiğini anlatmak için açtım bu bahsi ancak isim olarak çiklet ilk kez anlattığım şekilde ortaya çıkmış olsa bile ticari üretim olarak ilk çiklet üretimi Thomas Adamson ki değil. Hakkını yemeyelim ondan tam 20 yıl önce 1848 yılında John B. Curtis isimli bir muhterem ladin reçinesini paketleyip çiğnenecek malzeme olarak satmaya başlıyor. İki sene sonra 1850'de gene aynı muhterem John Curtis kendi laden rakip olarak daha ucuz maliyetli ve daha yüksek karlı olan parafin mumunun da çiğnenmesi üzerine pazarlanması işine giriyor. Neyse kimi doğal halde çiğnenebilir çikleti ilk satışa sunan, kimi onu ilk paketleyen, kimi ilk kez aromalandıran, kimi ilk şekerlendiren falan derken... Bu minik ama sürekli kullanımda olan malzemenin tarihi devam edip günümüze kadar geliyor. Stresi azalttığından dolayı 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan birliklerine bol bol dağıtılıyor ve biraz da bu nedenle eski kıta Avrupa'ya da yayılmaya başlıyor çiklet alışkanlığı. Esasen 3.30 para sandığınız çiklet gerçekte sandığınız kadar ucuz değil. Zira satın aldığınız kutuya veya pakete verdiğiniz para taş çatlasın 30 veya 35 gramına verdiğiniz para. O rakamı önceki. Önce 3 ile çarpıp yaklaşık 100 gramının fiyatını bir bulun sonra da yanına bir sıfır daha ekleyip kilosunun fiyatına ulaşın. Kalkan balığının kilo fiyatını muhtemelen yakalamışsınızdır bu hesabı yapınca. Bugün için ne sakız ne ladan, ne saporilla ağacından yapılıyor çikletler. Doğal lastikte ya hiç yok ya da eser miktarda kullanılıyor. Onun yerine laboratuvar ortamına tasarlanmış ...ne endüstriyel olarak üretilmiş yapay benzerleri kullanılıyor. Yani doğal olarak binlerce yıldır var olan ve ağzımızın kokusunu geçici olarak maskeleyen... Bu keyifli uğraşın insanlık macerası içinde geldiği yer ham maddesinin sonunda doğada var olmayan malzemelere evrilmesi olmuş. Nedir bu malzemeler? Sentetik lastikler elbette ve hatta plastikler. Butadien stiren, polietilen, polizobütilen veya polivinil asetat vesaire vesaire. Bu malzemeleri endüstri hem daha ucuz ve karlı olduğu için tercih ediyor hem de bunların kullanılması halinde şirketinizin doku, kıvam ve kokusunu daha rahat kontrol edebiliyor. Programın neredeyse sonuna gelmişken bir küçük ilginç notla devam edeyim. 1951 yılında Tops şirketi, çikletin o dönem için azalmaya yüz tutan popülaritesini canlandırmak için ilginç bir pazarlama hamlesine karar veriyor ve çikletin paketinin içine beyzbol oyuncularının resimlerini koyuyor. Elbette çok başarılı ve hala sürmekte olan bir uygulama bu ama sanmayın ki çikletle beraber verilen ilk promosyon Oyuncu veya ünlülerin resimlerinin yer aldığı kartlardır. Aynı şirketin yani yine Top şirketinin beyzbol oyuncularından önce çikletle beraber verdiği promosyon son derece ilginç. Zira oyuncu resminden önce çikletle beraber birer adet de sigara veriliyor satışı arttırmak için tüketicilere. Peki tam burada size bir soru. Çikleti çiğniyorsunuz elinize götürdünüz sıçradı bir şey oldu saçınıza yapıştı ne yaparsınız ve bu dünyanın sonu mudur? Hayır değildir. Hemen mümkün olduğu kadar çikletsiz saç tellerini bir yana ayırıp, Kalan çikletli kısmın üzerine yer fıstığı ezmesiyle kaplayın. Az bekleyip önce bir ovalayın, sonra bir tarakla ve yavaş yavaş tek hamleler halinde tarayıp her tarama işleminden sonra tarağınızı temizleyin. Çiklet akıp gidecek tarağınıza ve saçınızı kesmekten kurtulacaksınız bu sayede. Aman dikkat bu işlemin ardından hemen saçınızı yıkamayı ihmal etmeyin yoksa fıstık gibi kokarsınız. Fıstık gibi olmak başka şey, fıstık gibi kokmak başka şeydir. Tabi siz de bunu biliyorsunuz. Son Söz, ciklet modern haliyle dünyaya Amerika'dan yayılıyor ama yeryüzünde en çok ciklet üreticisi barındıran ülke 60 değişik üreticiyle Türkiye. Ülkemizin bu farklı önderliği aklıma şu fıkrayı getiriyor. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, hocam tuvalette ciklet çiğnemek caiz midir diye. Caiz olmasına caizdir de seni gören ne çiğnediğinden emin olamayabilir demiş. Efendim, ağzınızda, gönlünüzde güzel kokusun. Haftaya bir başka koku da buluşmak üzere hoşçakalın. Soru, öneri, eleştirileriniz için e-posta adresimiz her zamanki gibi kokuprogrami.et.yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde görebilir. Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.